Aziz sıttık kardeşlerim. Gayet ehemmiyetli bir meseleyi, bundan evvel size icmalen beyan ettiğim meseleyi tekrar size söylememe kuvvetli manevi bir ihtar aldım. Şöyle ki Perde altındaki düşmanımız münafıklar şimdiye kadar yaptıkları gibi adliyeyi ve siyaset ve idareyi zahiri dinsizliğe alet edip bize hücumları akim kaldığı ve Risale-i Nur'un fütuhatına menfaati olan eski planlarını bırakıp, daha münafıkane ve şeytanı da hayrette bırakacak bir plan çevirdiklerine dair, buralarda emareleri göründü. O planların en mühim bir esası, has sebatkar kardeşlerimizi soğutmak, fütur vermek, mümkün ise Risale-i Nur'dan vazgeçirmektir. Bu noktada o kadar acip yalanları ve desiseleri istimal ediyorlar ki, sparta ve havalisi, gül ve nur fabrikasının kahraman şakirtleri gibi, çelik ve demir gibi bir sebat ve sadakat ve metanet lazım ki dayanabilsin. Bazı da dost suretinde hulul edip, korkutmak mümkünse, habbe-i kubbe edip evham veriyorlar. Aman, aman sayıda yanaşmayınız, hükümet takip ediyor diye, zayıfları vazgeçirmeye çalışıyorlar. Hatta bazı genç talebelere, Hevesatlarını tahrik için bazı genç kızları musallat ediyorlar. Hatta Risale-i Nur erkanlarına karşı da benim şahsımın kusuratını, çürüklüğünü gösterip, zahiren dindar ehl bid adan bid'adan bazı şöhretli zatları gösterip, biz de Müslümanız, din yalnız Said'in mesleğine mahsus değil deyip, bize karşı perde altında cephe alan zındıklara ve anarşilik hesabına o saftil ehl diyanet ve hocaları alet edip, istimal ediyorlar. İnşallah bunların bu planları da akim kalacak. Böyle heriflere dersiniz. Biz Risale-i Nur'un şakirtleriyiz. Said de bizim gibi bir şakirttir. Risale-i Nur'un menbaı, madeni, esası da Kur'an'dır. Yirmi senedir, emsalsiz tetkikat ve takibatla beraber, kıymetini ve galebesini en muanni düşmana da ispat etmiştir onun tercümanı ve bir hizmetkarı olan Said ne halde olursa olsun, hatta Sayit de el-İyazübillah Risale-i Nur'un aleyhine dönse, bizim sadakatımız ve alakamızı inşallah sarsmayacak deyip, o kapıyı kaparsınız. Fakat mümkün olduğu kadar Risale-i Nur'la meşgul olmak, elinden gelirse yazmak ve mübalağalı propagandalara hiç ehemmiyet vermemek, ve eskisi gibi tam ihtiyat etmek gerektir. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve dua ediyoruz. Sayit Nursi. Bu vatandaki milletin en büyük kuvveti olan âlem-i İslam'ın teveccühünü ve hamiyetini ve uhuvvetini kırmak ve nefret verdirmek için siyaseti dinsizliğe alet ederek perde altında küfrü mutlakı yerleştirmek isteyenler hükümeti ifal ve adliyeyi iki defadır şaşırtıp der. Risale-i Nurşakir'tleri dini siyasete alet eder. Emniyete zarar vermek ihtimali var. Halbuki bu memlekete maddi ve manevi bereketi ve fevkalade hizmeti ve umum alemi İslam'a taalluk edecek hakayek-i cami olduğu 33 ayatı Kur'aniye'nin işaretiyle ve İmam-ı Ali'nin radıyallahu anh üç keramet-i gaybiyesiyle ve Gauss-ı Azam'ın kat'î ihbariyle tahakkuk etmiş olan Risale-i Nur'un siyasetle alakası yoktur. Fakat küfrü mutlakı kırdığı için küfrü mutlakın altı olan anarşilik ve üstü olan istibdad-ı mutlakı esasıyla ile bozar, reddeder. Emniyeti ve asayişi ve hürriyeti ve adaleti temin eder. Risale-i Nur'a daha vatana, idareye zararı dokunmak bahanesiyle tecavüz edilmez daha kimseyi o bahaneyle inandıramazlar. Fakat cepheyi değiştirip, din perdesi altında bazı saftil hocaları veya bid'a taraftarları veya enaniyetli sofî meşreplileri, bazı kurnazlıklar ile Risale-i Nur'a karşı iki sene evvel İstanbul'da ve Denizli civarında olduğu gibi istimal etmeye, münafıklar belki çabalayacaklar. İnşallah muvaffak olamazlar. Kardeşlerim, Şimdi tam tahakkuk etti ki resmen bana ihanet ve hakaret etmek onunla teveccü amme'yi hakkımda kırmak için gizli bir tedbir kurulmuş. Benim bütün dostlarımı perde altında soğutmak ve ürkütmeye çalışıyorlar. Halbuki sikkeyi tasdik-i gaybi onların bütün propagandalarını zîr ü zeber ediyor. Gerçi böyle dinsizlik hesabına bana olan hakaret bir derece beni sıkıyor. Eski Sait'ten kalma bazı damarlarıma dokunuyor. Fakat Risale-i Nur'un harika fütuhatı ve şakirtlerinin ehl-i hakikat nazarında ve ruhani ve melaikeler yanında hürmet ve merhametle karşılanmaları, benim şahsıma gelen ihanet ve hakaretlerin sivrisinek kanadı kadar ehemmiyeti kalmaz. O bedbaht ehl-i ihanet, dindarlık ciyetiyle ehl-i din ve ehl-i ulûm diniyenin hürmetini kırmak, dine bir ihanet olduğu ciyetinde. Ruhani ve melaikelerin ve Ehli iman ve Ehli Hakikatin hakikatın nazarında mel'un olduğu gibi, binden ancak bir-iki serserinin veya zındığın aferinini kazanırlar. O betbahtlar bana hakaret etmekle, güya Risale-i Nur'un nüfuzunu kırıyor, şahsımı menba zannedip beni çürütmekle, Risale-i Nur sukut edecek gibi ahmakane bir zan ile şahsıma tecavüz oluyor. Ben de derim, Ey bana dinsizlik hesabına ihanet ve hakaret eden bedbatlar. Kat'iyen size haber veriyorum. Yakında tevbe etmemek şartıyla hiç çareyi halas yok ki. ecel ile sen idam-ı ölüm daracı ile asılacaksın. Şeraretli ruhun dahi ebedi bir haps-ı münferitte mahkum olmakla beraber ehli iman ve ruhanilerin nefret ve lanetini kazanacaksın. Tevbe etmemek şartıyla benim intikamım senden pek muzaaf bir surette alınıyor bildiğimden hiddet değil hatta sana acıyorum. Amma Risale-i Nur'un senin gibi sinekler kadar ehemmiyeti olmayanların perde çekmesi zerre kadar nüfuzunu kıramaz. Yüzbinler adam onunla imanlarını kurtardıkları için ruhu canla hürmet ve prestiş ederler. Amma şahsımın teessürü ise kat'ien size haber veriyorum ki bir-iki dakika asabiyetle bir teessüratıma mukabil birden öyle bir teselli buluyorum ki bin derece sizlerin hakaret ve ihaneti ziyadeleşse o teselliyi kıramaz. Çünkü Risale-i Nur'un keşfikat-i dinsizlik hesabına bize hücum edenler ebedi azaplar ve haps-ı münferitte ve idam-ı ebedi ile ihanetini gördükleri gibi Risale-i Nur'la imanını kurtaran şakirtleri ölümle terhis tezkeresi ve saadet ebediye vesikasını alıp, ebedi bir hürmet ve merhamet ve ikrama mazhar olacaklarını, feylosofları susturan binler hüccetlerle beyan etmişiz. Hem bu yeni Said, eski Said gibi kendine hürmet ve teveccüh kazanmak ve şan-ü şeref bulmak, kat'iyyen aleyhindedir, kat'iyyen kabul etmez, onun için yirmi senedir inzivayı tercih etmiş. Eğer asayiş ve idare hesabına nüfuzunu kırmak ve umumun nazarında çürütmek için yapıyorsanız, pek büyük bir hata ediyorsunuz. İki sene üç mahkeme, yirmi senelik hayatımın yüz yirmi eserinde, yüz yirmi bin Risale-i Nur şakirtlerinden mucib-i ihtilal ve medarı mes'uliyet ve vatan ve millet aleyhinde hiçbir şey bulmadıklarına beraatimizle ve Risale-i Nur edzalarının bütününü iade etmeleriyle gösterdiği cihetle, Katiyyen size beyan ediyorum ki, dinsizlik hesabına bizi ezen sizler, vatan ve millet, asayiş ve idare aleyhinde ve anarşilik lehinde ve müthiş bir ecnebi hesabına beni sıkıştırıp, bir sarsıntı çıkarıp, o cereyanın müdahalesini istiyorsunuz. Onun için, bütün ihanet ve hakaretlerinize beş para kıymet vermem, asayiş, idare lehinde, sabır ve tahammüle karar verdim. Elbette dünya daimi olmadığı gibi, hadisatı da fırtınalı, daima değişir. Birkaç saat cinayetlerle, dünyevi ve uhrevi binler zakkum ve azap neticeleri var. O zaman, faydesiz yüzbinler teessüf diyeceksiniz. Ben, resmi makamata ve bizimle tam alakadar vazifedarlara yazdığım gibi, sizin gibi bedbahtlara dahi derim. Biz, Risale-i Nur'la bu memleketin ve istikbalinin, en büyük iki tehlikesini defetmeye çalışıyoruz ve bilfiil çok emarelerle hatta mahkemede de kısmen ispat etmişiz. Birinci tehlike, bu memlekette hariçten kuvvetli bir surette girmeye çalışan anarşiliğe karşı set çekmek. İkincisi, 350 milyon Müslümanların nefretlerini kardeşliğe çevirmekle bu memleketin en büyük noktayı istinadını temin etmektir. Afyon Emniyet Müdürüne derim ki, Müdür bey, dünyada eski zamandan beri görülmemiş bu derece kanunsuz ve manasız ve maslahatsız tecavüzler bana geldiği halde, neden aldırmıyorsunuz? Bir misali, camiye hali zamanda, cemaat hayrına sahip olmak için, bazı bir iki adamdan başka kimseyi yanıma kabul etmediğim halde, resmen, katiyyen camiye gitmeyeceksiniz deyip, bu gurbette hastalık ve ihtiyarlık ve yoksulluk içinde bu ihanet hangi kanunladır? Hangi maslahat var? Haberim olmadan caminin hali bir yerinde iki üç tahta bir kilimle beni üşütmemek fikriyle bir zatın yaptığı iki kişilik bir settare yüzünden ehemmiyetli bir mesele şeklinde hem bana hem umum halka manasız telaş vermek hangi kanunladır? Hangi maslahat var? Soruyorum. Bana bu ihanetleri yapanların hiçbir bahaneleri yoktur. Yalnız teveccüh-i bahane edip bu menfi adama neden hürmet ediyorsunuz? Ben de derim. Bütün dostlarım biliyorlar ki ben şahsıma karşı hürmeti ve teveccüh-i istemiyorum, reddediyorum. Benim hakkımda başkalarının hüsnü zanlını kabul etmediğim halde hangi kanun beni mesul eder ki ihtiyarım ve rızam haricinde başkasının üstnü ile bana ihanet ediliyor. Farzı muhal olarak bu tevecüh âme hakikat da olsa vatana millete faydası var zararı olmaz. Hem eğer bir parçasını ben de kabul etsem bu ihtiyarlık, hastalık, yoksulluk ve soğuk bir oda içerisinde dehşetli bir hapsi münhferitte zaruri hizmetlerimi görmek için bir iki insanın dostluğunu kabul etmekliğimde hangi fenalık var? Hangi kanun bunu men eder? Bir iki işçi çocuktan başka benimle temas ettirmemek hangi kanunladır? O işçi çocuklar her vakit bulunmadığı için kendim işimi göremiyorum. Bu dehşetli vaziyeti elbette bu memlekette inzibat ve hükümet ve idare adamları nazar-ı ehemmiyete almak borçlarıdır. Cidden alakadar eder diye size beyan ediyorum. Emirdağ'da bir tecridi mutlakta Sayıp Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki, çoktan beri beklediğim bir ciddi yardım, Konya ulemasından görülmeye başladı. Evet, Risale-i Nur, medreseden çıkmış, ilim içinde hakikata yol açmış, hakiki sahipleri ve taraftarları, medreseden çıkan hocalar olduğuna binaen, Umum Anadolu'nun eskiden beri parlak ve faal bir medresesi Konya şehri olduğundan, o mübarek medresenin şakirtleri kendi malları olan Risale-i Nur'a sahip çıkmaya ve sarılmaya başladığını Sabri'nin mektubundan anladım ve buraya Konya'ya yakın geldiğime ruhu canımla memnun olup bana gelen bütün sıkıntılara sürur ile mukabele edip tahammül ediyorum. Başta çok mübarek tefsirin çok muhterem ve kıymetler sahibi olan Hoca Vehbi Efendi olarak Risale-i Nur'u takdir edip alakadarlık gösteren bütün Konya ve civarı ulemalarını, bütün kazançlarıma ve dualarıma şerik ettim. Ve has kardeşlerim dairesi içinde isimlerini bildiğim zatları, isimleriyle dua vaktinde yad ediyorum. Risale-i Nur şâkiplerindeki şirket-i maneviye itibariyle, benim çok noksan kazancımdan hisse aldıkları gibi, bütün şâkiplerin bütün kazançlarından da hisseler almaya yol açıldığını, benim tarafından selamımı hürmetlerimle onlara tebliğ ediniz. Sparta kahramanları gibi Konya'nın mübarek alimleri Risale-i Nur'a sahip çıktıklarından daha dünyaca vazife-i nuriyeye bir endişem kalmadı. O mübarek ve kuvvetli ellere Risale-i Nur'u emanet edip rahatı kalbime kabrime gidebilirim. Saniyen Elhak az bir zamanda Risale-i Nur'a pek çok faydası dokunan ve on seneden beri Risale-i Nur'a çalışmış gibi, haslar dairesinde bulunan Mustafa Osman'ın, Emir Dağı'ndaki kardeşlerine, yangın münasebetiyle geçmiş olsun makamında, nev Beşer yangınını bahsedip, güzel bir mektup yazmış. Onun mektubunun bir kısmını hem lahikada, hem sikki i gaybiyede kaydediyoruz. Sonra suretini size göndereceğiz. Benim tarafından hem ona, hem yanındakilere, hem vasıtay muhabere olduğu Kastamonu ve İnebolu'daki kardeşlerimize pek çok selamlarla beraber, hattı güzel, vaktim müsait olanlar, Isparta ve civarı gibi Asay-ı Musa mecmuasını yazsalar, çok münasip olur. Bu vazife-i nuriye, inşallah matbaanın çok fevkinde iş görecek. Salisen, Hafız Emin'in Risale-i Nur'a çok hizmeti var. Onun kasabası olan küre, Geçen hadiseden evvel Nuri, Hakkı, İhsan ve merhum muallim Osman gibi zatların himmetiyle bir medrese-i Nuriye hükmüne geçip, parlak bir surette Nura çalışıyordu. İnşallah o kıymetli hizmeti, mümkün oldukça yine yapacak. Gerçi geçen musibette en ziyade onlar üzüldüler. Fakat ona mukabil Risale-i Nur'un geniş muzafferiyetinde, o kasabanın ve o fedakar kardeşlerimizin hisseleri çok ehemmiyetlidir. Hafız Emin mektubunda diyor ki Ben mahkemeden kitaplarımı alamadım size gelmiş mi gelmemiş mi diye benden soruyor. Siz ona selamımla beraber yazınız ki seninki bana gelmediği gibi sana İstanbul'a gönderdiğim kitaplarımdan da hiçbirisi elime geçmedi. Ve bilhassa İstanbul'a gönderdiğim büyük kitap namında içinde yirmi risaleden ziyade bulunan mecmuayı çok araştırdımsa da bulamadım. Fakat madem Risale-i Nur kendi kendine intişar ediyor ve muhtaç olanlara kendini okutturuyor, Hafız Emin'e ve bizlere sevap kazandırıyor, Hafız Emin de benim gibi kitaplarının başka ellerde gezmesinden memnun olmalı, hem kürede erkek ve hanım ne kadar Risale-i Nur'la alakadar varsa onlara selam ediyorum. Eskisi gibi şimdi de küreye bir medrese-i Nuriye nazarıyla bakıyorum. Hususan ihsan, Abdurrahmana selam ediyorum. Ne haldedir? İnşallah eski parlak hizmeti devam ediyor. Tam bir Abdurrahman olduğunu ispat ettiği gibi devam edecek. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve dua ediyoruz.